B. Hiyerarşik Devletçi Toplum Köle Toplumunun Doğuşu İnsan toplumunun zaman bölünmesi esas alınan ölçülere göre çeşitli biçimlerde yapılabilir. Temel zihniyet biçimleri ölçü alınırsa, kabaca mitolojik, metafizik ve pozitif bilim çağı önemli bir bölünmedir. Sınıf ölçüleri temel alınırsa, ilkel komünal, köleci, feodal, kapitalizm ve sosyalizm ve sonrası ayırımı da çokça geliştirilmiştir. Temel kültürel medeniyetler ayrımı da tarihte yoğunca işlenmiştir. Fakat benim esas almayı daha uygun bulduğum temel dönemsel ayrımın ölçüsü, felsefi bilimsel değeri ağır basan niteliktedir. Evrenin genel işleyiş ilkesini esas almaktadır. Hegel'in oldukça işlediği ve temel felsefesi haline getirdiği tez, antitez ve sentez üçlüsünü Sistemin temeli olarak uygulanır kılmak, süreçleri daha çok açıklığa kavuşturacaktır. Evrendeki tüm oluşumlar, dualistik, ikili nitelikte ve çelişkili bir yapıyla hareketi mümkün kılmaktadır. Tabii bu hareket, kaba mekanik hareket değildir. Özde değişimi, çeşitliliği oluşturan yaratıcı bir hareketlenme halidir. Örneğin, evreni varlık-yokluk ikilemiyle başlatmak mümkündür. Varlıkla yokluğun karşı karşıya gelişi yeni bir oluşumdur. Hareketin kendisidir. Varlık yokluk olmadan açılamaz, hareketlenemez. Özde oluş varlığın yokluğa karşı direnmesidir. Varlık yokluğu yokluk varlığı bitirmeye çalışırken sonuçta üçüncü bir eğilim, bir nevi sentez olarak oluşum halindeki evren ortaya çıkmaktadır. Buna benzer bir yaklaşım parçacık dalga ikilemidir. Tek başına parçacık ve dalga mümkün olmamakta ancak birbirleriyle ilişkili halinde hareketi dolayısıyla oluşumu sentezleyebilmektedir. Yine aynılıkla çeşitlilik ikilemi de benzer sonuçlar yaratmaktadır. Aynılık ancak çeşitlilikle varlığını kanıtlayabilir. Çeşitlilik olmadan aynılık bir nevi yokluk olmamaktır. Hangi olguya yaklaşırsak aynı durumu görürüz daha anlaşılır bir ayrım, canlılık ve cansız durum ikilemidir. Genel canlı, evrenden farklı olarak, dünya gezegenimizde hareketin zengin gelişimiyle bir eşikte, nitelikçe farklı bir madde ortamından, kendini metabolizma ile üretebilen, geliştiren canlı bir ortam doğmaktadır. Burada evrenin sınır tanımayan gelişim gerçeği, halen bilimce tam çözümlenememiş, olağanüstü bir sıçramayı temsil etmektedir. Canlılık olgusunun tam izahı giderek bilimin en temel konusu olacaktır. Gen haritası ve klonlama bu olgunun çözümlendiği anlamına gelmez. Yine canlılığa yol açan molekül düzenlemesi de tek başına olguyu izah edemiyor. Şüphesiz canlılık için uygun dış ortam ve moleküller düzen gereklidir. Ama bu sadece canlılığın yapı taşlarıdır, maddi düzenidir. Daha önemli olan bu maddi düzenin canlılık, anlam gibi maddi olmayan gerçeklikle bağlantısıdır. Kaba materyalizmin en önemli yanlışlığı, öznelliği, yani canlılık ve anlam olgusunu maddi düzenleniş ile aynı saymasıdır. Kuantum fiziğinde bile bu aynılık yıkılmaktadır. Sezgiye benzer bir izah tarzı zorunlu görülmektedir. Canlılar içinde insandaki zeka durumu daha da ilginç bir hal almaktadır. İnsanın kendisi en yetkin düşünen doğa olarak tanımlanabilir. Daha da önemli olan doğa kendini neden düşünme ihtiyacı duymaktadır? Maddenin düşünme yeteneğinin asıl kaynağı nereye kadar uzanmaktadır? Bu soruları sorarken kastımız yeni bir tanrı arama problemi yaratmak değildir. Daha çok evren, varlık, doğa denen olguların kaba gözlemlerimizde izah edilmenin çok ötesinde kavramlar olarak çözümlenmeye ihtiyaç gösterdiğidir. Çok zengin, üretken, çeşitli, gelişimde sınır tanımayan bir evren anlayışı ile karşı karşıyayız. İnsanlığın çeşitli dönemlerdeki evren anlayışları, örneğin mitolojik, metafizik ve pozitif bilim paradigmaları karşımıza çok farklı kavrayış ve yaşam duruşları ortaya çıkarır. Mitolojide her şeyin bir tanrısı varken, metafizikte ilk hareket nedeni veya tanrısı görüşü ağır basar. Pozitif bilimde her şey kaba materyalizmde izah edilmeye çalışılır. Sıkı bir nedensellik ve düz çizgisel gelişme felsefesi geliştirilir. Tabii daha alt hayvanlar dünyasındaki yaklaşımlar da bilinse çok ilginç olur. Sürüngenler, kuşlar ve memeliler acaba nasıl bir hisle dış ortama bakıyorlar? Halkça söylenen öküzün trene baktığı gibi benzetmesi ilginçtir. Taşların, kum zerrelerinin bakışı nasıldır? Onların da bir duruşu vardır. Bir bütün olarak evren doğa bir duruştur hem de sınırsız hareket halindeki bir duruş bu kavramsal açıklamayı şun için yapıyorum insanlık durumu varlığı da bir olgudur genel bir soyutlama yaparsak başlangıçtan sona kadar bir olgu olarak varlık sürdürecektir karşımıza çıkan önemli soru bu olgunun tez, antitez ve sentezini nasıl kurmalıyız sorusudur eğer anlam gücü en yüksek varlık olarak insanı ve toplumunu tanımlarsak, bu olgudaki temel ikilemi ve sonul sentezi tespit etmek, en bilimsel bir kavramlaşmaya ulaşmak anlamına gelir. Madem insanız, insanla bu kadar ilgileniyoruz, o halde bu varlığın temel diyalektiği nasıl seyretmekte ve hangi olası senteze doğru ilerlemekte veya dönüşmektedir? Sosyal bilimlerin başlangıç itibariyle, ...ve öncelikli olarak bu kavramsallaştırmayı çözerek bunu yapması gerekir. Genel evrensel oluşumun en ilginç bir varlık durumu olan insan duruşu... ...bu temel kavramsal çözümlemeyi yapmadan doğru bir sosyal bilime varamaz. Bu durumda yapılacak olan sayısız olgular dünyasında boğulmaktır. Sosyal bilimdeki kargaşanın en temel nedenlerinden biri de budur. Daha mitolojik çağlardan başlayan tek tanrılı dinlerle ve metafizik felsefe ile daha da karmaşık, karışık hale gelen, pozitif bilim ile iyice kör düğümler bağlayan sosyal olguya ilişkin kavram, varsayım ve teoriler olup biteni izah etmekte sadece yetersiz kalmayıp büyük yanlışlıklarla da dolu kılındılar. İnsanlığın kapitalizm gibi en kanlı ve sömürülü bir dönemin hakim hale gelmesinde, bu sosyal olgu izahlarının belirleyici etkisi vardır. İnsanlık eğer öz varlık biçimi olan toplumsallığı doğru çözümlemezse sonu açıktır ki dinozorluktur. İki büyük savaştan sonra sosyal bilimcilerde her ne kadar bir yenilik arayışı varsa da bunlar çok sınırlı bazı doğruları tespit etmekten öteye gitmeyen cılız çabalardır. Marksizm gibi en iddialı ekoller bile sınırlı çözüm katkıları yanında özellikle adına hareket ettikleri ezilen ve sömürülenler dünyasını yeni bir dogma ve siyaset anlayışına bağlayıp hakim toplumsal sistemin bir yedeği kılmaktan öteye rol oynamamıştır. Daha doğrusu idealini gerçekleştirememiştir. Sosyal bilim alanındaki diğer birçok ekolün İlk ve orta çağlardaki felsefe ve din gruplarından daha başarılı olmadıkları, olup bitenler karşısındaki rollerinden gayet iyi anlaşılmaktadır. Savaşların jenosit boyutlarında dizginlenemeyen kar hırsları ve tahrip edilen ekolojide sosyal bilim ve kurumlarının payı temel önceliğe sahiptir. Sosyal bilim ve kurumları, tarihin hiçbir dönemiyle kıyaslanmaz biçimde siyasal iktidar ve savaşın hizmetinde olup, esas sorumlu konumundadır siyasal iktidarı ve savaşları durduramamak sınırsız kar hırsına set çekememek sosyal bilim ve kurumlarının sadece iflasını değil insanlığa karşı ihanetini kanıtlamaktadır dolayısıyla insanlığın temel problemlerine karşı yeni ve yeterli bir sosyal bilim anlayış ve yapılanması en değerli ve başat çalışma olarak gündemde yerini tutmak zorundadır eylem, örgütlenme ancak bu temelde doğru bir yer ve alan bulabilir. Geliştirmek istediğimiz sosyal bilim anlayışına bu çerçevede yaklaşılmalıdır. Temel kavram ve varsayımlar bu doğrultuda denemeler niteliğinde görülmelidir. Giderek artacak bu çabalar kurumlaşarak çözüm olanaklarını arttırabilirler. En genel kavramlaştırma denememize de bu temelde yaklaşılmalıdır. İnsanlığın ilk topluluk durumuna hangi tanımlama çerçevesinde doğal toplum diyebileceğimizi bundan önceki bölümde izah etmeye çalıştık. Yine evrene yaklaşım paradigmamızı ortaya koyduk. Klan tarzı toplumsal örgütlenmenin zaman ve mekanda yayılması, giderek çeşitlilik ve hacim kazanması doğası gereğidir. Kadın ana etrafında giderek büyüyen ve kimliğini yetkinleştiren toplulukta Erkek boyutunda rahatsızlıkların geliştiğini eldeki verilerden tespit etmekteyiz Kadın ananın etrafında biriken çocuklar ve kadının kendine yardımcı olma anlamında Daha çok yüz verdiği erkekler diğer erkeklerin kıskançlığına ve öfkesine yol açmaktadır Daha önemlisi ana kadın evcil düzeni geliştirmektedir Yiyecek, giyecek ve diğer araçsal donanımları bu evcil düzenden toplamaktadır Gözlemleriyle büyücü kadın durumuna da gelerek bilgelik kazanmaktadır. Bu evcil düzene ne kadar çok çocuk ve dost, yakın erkek bağlarsa o kadar güçlü bir ana kadın olmaktadır. Dizginlenemez bir kadın kültürünün gelişmesi söz konusudur. Eldeki kanıtlar daha yaygın tanrıça dinsel düzeni, dildeki dişil ögeler, yontular ana kadının yükselen gücünün açık göstergeleridir. Erkeklerin önemli bir kısmı doğal olarak bu düzenin uzağındadır. Ama kadının yararlı bulmadıkları ve yaşlılar ağırlıklı olarak bu sistemin dışında kalabiliyorlar. Başlangıçta çok zayıf olan bu çelişki giderek gelişir. Avın gelişmesi erkeğin savaş gücünü ortaya çıkarırken bilgisini de artırır. Dışlanan yaşlılar bu temelde erkek egemen bir ideolojiye doğru gelişim gösterirler. Özellikle şamanizm dini bu olguyu çarpıcı olarak karşımıza çıkarmaktadır. Şamanlar daha çok erkek rahiplerin prototipini temsil etmektedir. Kadınlara karşı çok sistemli olarak karşı bir hareket, ev düzeni geliştirmek istiyorlar. Daha önce ana kadının gelişmiş evcil düzeni karşısında basit kulübeler, yarı vahşi gibi barınan erkek şamanizm ile karşı bir ev düzeni oluşturabiliyor şamanlarla yaşlı ve tecrübeli erkeklerin ittifakı önemli bir gelişmedir. Aralarına aldıkları bazı genç erkekler üzerinde kurdukları ideolojik güç ile topluluk içindeki konumları giderek güçleniyor. Erkeğin güç kazanmasının niteliği daha çok önem kazanmaktadır. Hem avcılık hem de dışa karşı klanı savunma askeri nitelikte ve öldürmeye yaralamaya dayalıdır. ...bu savaş kültünün başlangıcıdır. Ölüm kalım söz konusu olduğunda... ...otorite ve hiyerarşiye bağlı olmak... ...bir zorunluluk olarak gelişiyor. En yetenekli kişi... ...sözü, otoritesi... ...en yüksek kişi konumuna geliyor. Bu ana kadın kültü karşısında... ...üstünlüğünü geliştiren... ...farklı kültürün başlangıcı... ...söz konusudur. Sınıflı toplumdan önceki bu otorite... ...ve hiyerarşi gelişimi... Tarihin en önemli dönüm noktalarından birini teşkil etmektedir. Ana kadın kültürüyle nitelikçe farklıdır. Bu kültürde ağırlıklı olan toplayıcılık ve daha sonra bitki üretimi savaşı gerektirmeyen barışçıl bir faaliyettir. Erkek ağırlıklı av ise savaş kültürüne, sert otoriteye dayanan bir faaliyettir. Sonuç ateerkil otoritenin kök salmasıdır. Atayerkil toplumun hiyerarşik ve otoriter yapısı esastır. Hiyerarşik kavramı Şaman'ın kutsal otoritesiyle birleşen otoritenin yönetim anlayışının ilk örneğini anlamlandırmaktadır. Giderek toplumun üstünde yükselecek bu otorite kurumu sınıfsallaşma yönlü gelişmeler yoğunlaştıkça devlet otoritesine dönüşecektir. Hiyerarşik otorite daha çok kişiseldir, kurumlaşmamıştır. Dolayısıyla devlet kurumlaşması kadar toplumda hakimiyeti yoktur. Uyum yarı yarıya gönüllüdür. Bağlılık toplumun menfaatleriyle belirlenmektedir. Fakat başlayan süreç devleti doğurmaya açıktır. İlkel komünal toplum bu sürece uzun süre direnir. Elinde ürün biriktiren ancak bunu topluluk üyeleriyle paylaşırsa otoritesine saygı ve bağlılık gösterilir. Biriktirmeye büyük bir suç gözüyle bakılır en iyi kişi birikimlerini dağıtan kişidir. Halen kabile toplumlarında yaygın olan cömertlik anlayışı kaynağını tarihin bu güçlü geleneğinde bulmaktadır. Bayramlar bile bir nevi fazlayı dağıtım törenleri olarak başlamıştır. Topluluk biriktirmeyi daha başlangıçta kendi üzerlerinde en önemli tehdit olarak görmekte ve ona karşı direnmeyi ahlak ve din anlayışının temeli haline getirmektedir. Tüm dinsel, ahlaksal öğretilerde bu geleneğin izlerini güçlü bir biçimde görmek zor değildir. Toplum hiyerarşiye ancak yararlılığı, cömertliği bir şeyler kazandırdığında onay vermektedir. Bu yönlü hiyerarşi olumlu ve yararlı bir rol oynamaktadır. Ana kadına dayalı hiyerarşinin bu niteliği halen tüm toplumlarda büyük bir saygı ve otorite olarak kabul gören ana kavramının da tarihsel temelidir. Çünkü ana en zor şartlarda hem doğuran hem besleyen başat ögedir. Bu temelde oluşan kültür ve hiyerarşi, otorite elbette büyük bağlılık görecektir. Toplumsal varlığın temelini oluşturması günümüze kadar ana kavramının gücünün gerçek izahıdır sanıldığı gibi bu soyut bir biyolojik doğruculuk özelliğinden ileri gelmemektedir. Ana, tanrıça ana en önemli toplumsal olgu ve kavram olarak anlaşılmalıdır. Devlet olgusuna tamamen kapalı, onu doğurtmayan tüm özelliklerini barında taşımaktadır. Bu tanımlama çerçevesinde doğal toplumu insan varlığının başlangıç tezi olarak değerlendirmek gerçekçidir. İnsanlık, var olmayı bu teze dayanarak başlatmıştır. Ondan öncesi hayvansı yaşamdır. Sonrası ise ona karşıtlık temelinde gelişen hiyerarşik ve devletçi toplum biçimindeki gelişimdir. Zaten bu dönemin antites karakteri, doğal toplumu sürekli bastırması ve geriletmesinden kaynaklanmaktadır. Tez olarak doğal toplum, insan yerleşiminin tüm alanlarında geçerli olduğu gibi süre olarak da ...başat olarak Neolitik dönemin sonlarına yaklaşık M.Ö. 4000'e kadar etkin bir toplumsal sistemdir. Bastırılmış olarak da günümüze kadar tüm toplumsal gözeneklerde varlığını sürdürmektedir. Temel toplumsal kavramlarda da bu süreklilik açıktır. Aile, kabile, ana, kardeşlik, özgürlük, eşitlik, arkadaşlık, cömertlik, dayanışma, bayramlar, yiğitlik, kutsallık... Ve buna benzer birçok olgu ve kavramlar bu toplumsal sistemden kalmadır. Buna karşıt hiyerarşik ve devletçi toplum bu sistemi en çok gerileten, bastıran özelliğini en çok sürdüren özelliktedir. Antites konumunu bu özelliğinden almaktadır. İki toplumsal sistemin iç içeliği de dialektin temel yasalarına son derece uygundur. Burada dikkat edilmesi gereken diğer önemli bir husus... Diyalektik kavrayışımızın, tez ve antitezin birbirini yok etme biçiminde değil, bastırma ve geriletme karakterinde gelişmesidir. Toplumsal sistemler, tüm doğada olduğu gibi, tez-antitez haline geldiklerinde birbirlerini birlikte taşırlar. Aralarındaki mücadele, şüphesiz önemli gelişmelere yol açar. Hiçbir zaman tez eski halinde kalmaz ama antitez de bir kadiri mutlak olarak kendi öncülüğünü yemez Ondan beslenerek Ancak kendini geliştirir Bu noktada Diyalektiği biraz daha açmakta yarar vardır Dogmatik Marksizm döneminde Tez ve antites Toplumda yok etme biçiminde yorumlandı Bu tarz Bir yorum aslında Yapılan en temel teorik yanlışlardan biridir Biyoloji başta olmak üzere Tüm bilimlerde gözlenen özellik Olguların gelişim ve dönüşümlerinde ...karşılıklı besleyici yanın önem taşıdığıdır. Yok etmeye benzer durumlar istisnaidir. Hakim olan tez ve antites konularının birbirini beslemesidir. Bunun en sade ifadesi çocuk-anne ikilemidir. Çocuk ana ile çelişki halinde gelişir. Ama bundan çocuk anayı yok ediyor yorumunu çıkaramayız. Olsa olsa karşılıklı beslenme ile neslin sürdürülmesi olarak değerlendirilebilir. Uç bir nokta yılan-fare ikilemidir. Burada bile olan aşırı fare üreyişiyle yılan-ender üreyişi arasında dengenin korunmasıdır. Belki de yılan olmazsa fareler dinozorlardan daha ezici tahrip rolü oynarlardı. Doğadaki varlıkların anlamsız olmadığı, hepsinin belli bir ekolojik anlamı olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Ama yine de uç nokta Mutlak sınırlar kavramı Çok sınırlı bir kesitte En azından Kavram olarak geçerli olabilir Temel doğa yasasının Karşılıklı bağlılık biçiminde geliştiği Artık tüm bilimlerin Fark ettiği bir özelliktir Toplum sistemlerini Değerlendirirken yapmak istediğim Bir değişiklik, zorunluluk Ve rastlantılılık Konusundaki yaklaşımlara ilişkindir Kökenini Tanrısal yasa anlayışında bulan ve batı düşünce sisteminde sıkı bir nedensellik ve düz çizgide kesintisiz ilerleme anlayışı, başta açıklamaya çalıştığımız kuantum ve kozmos fiziğindeki gelişmelerle artık geçerliliğini yitirmiştir. Gelişmenin diyalektiğinde kaos aralığı her olguda kendini göstermektedir. Niteliksel değişimler bu aralığı gerekli kılmaktadır. Bu da kesintisizliğin düz çizgideki sürekli ilerlemenin zihinsel bir soyutlama, metafizik bir yaklaşım olduğunu ortaya koyar. Aralıktan düz çizgisel bir ilerleme her zaman mümkün değildir. Birçok etkenin o aralıktaki ilişkileri çok sayıda ve çok yönlü gelişmelere yol açabilir. İnsan toplumunda bu aralıklara kriz bölgesi denilmektedir. Krizden nasıl bir toplumsal gelişmenin çıkacağını, Ondan etkilenen güçlerin mücadele düzeyleri belirleyecektir. Çok sayıda sistem çıkabilir. Daha ileriye olduğu gibi geriye doğru da çıkabilir. Kaldı ki ileri-geri kavramı izafidir. Sürekli ilerleme, evrensel kurama da uymamaktadır. Bu ilke doğru olsaydı metafizik bir idacılık geçerli olurdu. Mutlak doğrulardan bahsetmek, evrensel oluşum ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Doğa, mutlaklar ile gelişmez. Mutlaklık, değişmezlik, aynılık demektir. Böyle şeylerin olmadığını varoluş tarzımız kanıtlamaktadır. Doğadaki yasallığın kaos aralığına dayalı, insana doğru gelişiminde gayet esnek bir halde olduğu fizik, kimya ve biyoloji bilimlerindeki yasa özelliklerinden çıkarılabilmektedir. İnsan toplumunda ise yasallık son derece esnek bir karaktere sahiptir. Bunun anlamı yasa aralıkları sık ve çok sayıda yeni yasaların gelişim kaydedebileceğidir. Bununla bağlantılı olarak özgürlük düzeyinin gelişkin olması insan toplumundaki muazzam çeşitliliği açığa çıkarmaktadır. Esneklik özgürlüğü, özgürlük ise çeşitliliği doğurmaktadır. İnsan bu anlamda kendi yasallığını en çok ve en sık yapan doğa harikası bir varlıktır. Dolayısıyla insan toplumu da aynı zenginlikte bir sıklık ve çoklukla kendi sistem yasalarını oluşturabilmektedir. Bu temel varsayımlarla şu hususu kanıtlamak istiyorum. Doğal toplumdan zorunlu olarak hiyerarşik ve devletçi toplumun gelişmesi diye bir kanun yoktur. Belki bu yönlü bir eğilim olabilir. Eğilimin zorunlu, kesintisiz ve sonuna kadar olması tamamen yanlış bir varsayımdır. İleri bölümde zaman zaman açıklayacağım gibi sınıflı toplumun ilerlemeler için zorunda olduğu biçimindeki Marksist tespit ezilen ve sömürlenler adına yapılan en büyük yanlışlıklardan biridir. Bu sosyalizmi peşinen sınıf hakimiyetine terk etmektir. Bu yanlış Marksizmin yaklaşık 150 yıllık tarihinde bir kapitalizm yedeği haline getirilmiş olmasının en temel nedenidir. Devleti, sınıfları ve zoru toplumsal gelişmenin, ilerlemenin, kaçınılmaz evreleri olarak görmek, organik, doğal toplumun günümüze kadar muazzam direnmesini küçümsemek, hatta yok saymaktadır. Tarihi, kendiliğinden tahakküm güçlerine hediye etmektedir. Sınıfların varlığını kader olarak görmek, belki de farkında olmadan hakim sınıfların ideoluluğuna alet olmaktır. ...bu yönüyle ezilen ve sömürlenler adına... ...en tehlikeli bir rolü oynamaktadır. Tarih, bu tür ideolojik ve politik akımların... ...adeta istilası altında bırakılmıştır. Hierarşi ve sınıfsallık gelişim gösterebilmiştir. Ama bu gelişim bir zorunluluk değil. Hierarşiyi, ona dayalı devletleşmeyi... ...büyük zorbalık ve aldatmalarla yürüten güçlerle sağlanmıştır. Bunlar karşısında... Esas doğal toplum güçleri bitmez tükenmez bir direnme göstermiş ve sürekli sınırlandırılmış en dar alan ve aralıklara sıkıştırılmışlardır. Bazı alan ve aralıklara hiç sokulmamışlardır. Tüm toplumu sınıf ve devlet hiyerarşilerinden ibaret görmek, hakim sistemin en temel politikası ve propagandası ile sağlanmıştır. Kader denilen oyun bu pratiğin metafizik ünvanı oluyor. Bu oyuna bulaşmamış din, mezhep, felsefi ve bilimsel ekol neredeyse kalmamış gibidir. Bu da kökeni binlerce yıl önceye giden rahip ideolojisinin ve Tanrı Krallar Devleti'nin muazzam fiziki ve zihni baskı, politika ve propagandalarının sonucudur. İsteyen bu oyuna mitoloji, isteyen felsefe o da olmazsa bilimsel ekol demiştir. Varılan nokta, Devletleşmiş ideolojiler ve bilimlerin dört dörtlük güncel durumudur. Marksizmin bu yöndeki payı üzerinde ne kadar durulsa yeridir. Adım adım bu oyunları ve payları açıklamaya çalışacağım. Hiyerarşik toplumun ilk kurbanı ana kadının evcil düzeni oldu. Kadın belki de toplum sistemde ezilen kesimlerin başında gelmektedir. Tarih öncesinde yaygın olarak yaşanan bu sürecin sosyal bilimlerde yer bulamaması da çok köklü erkek egemen toplumun yerleşik değerlerinden ileri gelmektedir. Kadının hiyerarşik topluma adım adım çekilmesi, tüm güçlü toplumsal özelliklerini yitirmesi toplumda gerçekleşen en temel karşı devrimdir. Günümüzde yoksul emekçi bir ailede kadının durumu incelendiğinde bile Halen bu baskı ve aldatmacanın boyutlarını dehşetle karşılamamak mümkün değildir. En basit nedenlerle namus ve aşk cinayetlerinin erkeğin tekelinde olması olup bitenin ufak bir göstergesidir. Bu süreci biyolojik patlara bağlamak en temel bir yanlışlık olacaktır. Toplumsal ilişkilerde biyolojinin rolü veya yasaları geçerli olamaz. Olsa olsa eril ve dişil özelliklerin karşılıklı ilişkileri değerlendirilebilir ki bu da tüm türler için geçerli bir husustur. Ana kadın kültü esas olarak toplumsal nedenlerle tahakküm altına alınmıştır. Uygulanan baskı ve ideoloji tamamen bu nedenledir. Bunu cinsel güdü ile, psikoloji ile izah etmeye çalışmak vahim bir saptırmadır. Avcılıkta güçlenen, ve çevresinde bir grup örgütleyen güçlü adam bu gücünü iyice fark ettikten ve kabul ettirdikten sonra ana kadının evcil düzenini yavaş yavaş kontrolüne almıştır. Bu süreç ilk site devletlerin kuruluşuna kadar devam etmiştir. Bunun en şahane açıklamasını Sümer şehir devletlerinde görmekteyiz. Yazılı tabletler bu gerçekliği çok çarpıcı, şiirsel bir dille anlatmaktadır. Sümer şehir devletini başlatan Uruk tanrıçası İnanla destanı çok çarpıcıdır. Halen kadın kültüyle ataerkil kültün dengede olduğu bir dönemi yansıtan bu destan, çok çetin geçen bir sürecin anısını dile getirmektedir. Uruk tanrıçası olarak, Erodu tanrısı olan Enki'nin sarayına gidip, oradan daha öncesinde kendisine ait olan 104 mesini çeşitli yöntemlerle ele geçirmesi ve Uruk'a kaçırması bu dönemi izah etmede kilit bir role sahiptir. M'lerle kastedilen temel uygarlık buluşlarıdır. İnanla bu buluşların ana tanrıça kadına ait olduğunu, bunda erkek tanrı enkinin rolü olmadığını ve kendisinden zorla ve kurnazlıkla çaldığını ısrarla vurgulamaktadır.